Peki ben bu kadar nimetlere bakıp da nasıl şükredeceğim? Bu ibadetimi nasıl gerçekleştireceğim? O da üç şekilde olur diyor. O nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek. İki, o nimetlerin kıymetini takdir etmek. Üç, o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. O suyu içtiği anda şöyle bak ağza değdi, mideye gidene kadar şöyle bir gereğe yaslanıyor. Bir elhamdülillah demesi var. O öyle elhamdülillah derken gözünü kapamasına kadar gözüyle, haliyle, duygularıyla, tüm hisleriyle, bedeni olarak, ruhi olarak bir şükür içine giriyor mu? O şükrün anahtarı, şükrün anahtarını aldıktan sonra şükür kapılarını açmaya başlarsın. O anahtar var mı? Şükür anahtarından ziyade şikayet anahtarları var bizde. O şükür kapılarına kilitler vuruyoruz biz. İşte Ramazan-ı Şerif Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine şükür ciyetiyle iftar vaktindeki o son 5 dakika bize hem Allah'ın varlığını, birliğini hem o nimetlerin kıymetini takdir ettiriyor ve ondaki dereceyi nimetler, o nimetlerin derecelerini biz ne yapıyoruz? İdrak ediyoruz. Şükretmeyen insan bir nevi Allah'ın nimetlerini yalanlamaya gider. Allah korusun. Ramazan bizi kurtarıyor işte. Cenab-ı Hakk'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Çünkü ve mehalektul cinne ve Ben cinleri ve insanları beni tanıyıp ibadet etsinler diye yarattım. Şimdi buradaki e, temel soru şu. Ben Allah'ı neden tanımalıyım? Onu tanımaya ihtiyacım var mı? Çünkü Cenab-ı Hakk'a ihtiyaç hissetmeyen birisi ona karşı neden ibadet etsin? Neden ona şükretsin? Problem burada zaten. Yani onu arama, onu bulma, Cenab-ı Hakk'a sığınma noktalarını insanı hissetmesi gerekiyor. Ki Cenab-ı Hak da bunun üzerine bizi yaratmış. Yani fıtri olarak onu tanımak ve ona ibadet etmek bizim fıtratımızda var. Bize ders edilmiş bu. Hilkaten böyle yaratılmışız. Çünkü şöyle ki yani beni Allah'ı tanımaya ve onu bulmaya iten etkenler iki şey. Bendeki hadsiz düşmanlar ve nihayetsiz hacatlar, ihtiyaçlar. Evet benim hadsiz düşmanlarım var ama bunları defedecek olan bir kudretim yok. O noktada çok acizim. Ölüme çarem yok. Evet taştan demirden değilim. Et parçasından, değil mi? Kan kemikten oluşmuş. Her daim dağılmaya müsait olan maddelerden yapılmışım ben. Kendimi dahi idare demiyorum ki kainatı nasıl idare edeceğim? Bu cihetteki aziyet noktasında ve bütün kainat eğer ki bir koruyuculuk olmazsa ben onlara nasıl baş edeceğim? Yani doğduğum zaman en acı şekilde dünyaya geliyorum ve bu kadar düşmanlar, bu kadar hastalıklar mücadele noktasında ben neredeyim? Yani insanın haddini bilmesi gerekiyor. O zaman madem ki ben bu kadar adziyet içinde geldim, bu kadar düşmanlarım var ama onlara karşılık silahım yoksa o silahı olanı bulmam lazım. Yani sonsuz kudret sahibi olan bana bir kadir mutlak lazım ki bu kainatı idare etsin. Bu düşmanları benim başımdan defetsin ve onların dostluk yüzlerini bana çevirtsin. Değil mi? Aynı şekilde ben nihayetsiz hacatlara, ihtiyaçlara sahibim. Çünkü sadece mide tarafıyla değil benim kalbim, ruhum da aç. Onların da nimetleri var, onun da ihtiyacı var. Yani gözün nimeti nasıl ki görmek, kulağın duymaktır. Kalbin de beka ile tatminliği vardır. Sonsuzlukla tatmin olur. Ama kainatta her şey sonlu. Benim arzu ve isteklerimi tatmin etmiyor, karşılamıyor. Yani kalbin o hacatına, o isteklerine aynı şekilde bunu bedeni olarak da alabilirsin. İnsanın dünyevi olarak da bedeni ve maddesel binler ihtiyaçları vardır. Onları karşılamaya, tedarik etmeye sermayesi yoktur. O zaman bana bu kadar fakirliğim içinde bir gani mutlak lazım. Ben onu aramalıyım. Onu bulmalıyım. Hayatımın her karesi beni onu aramaya ve bulmaya itiyor. O zaman onu arayıp bulduysam benden ne istiyor? Onu buldum, benden ne istiyor? Benden ibadet etmemi istiyor. Peki bu ibadet nedir? Bugün onu konuşacağız. Şükür. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ibadından, kullarından istediği en mühim iş şükürdür. Onu bulduktan sonra madem ki böyle... O ibadetin zirvesi olan şükretmeyi bizden istiyor. Onu da hayatımıza şöyle bir misallendirmeyle yerleştirmeye çalışacağız. Çünkü ne vardır? Misal verelim bir fabrikayı düşünün. Sonra fabrikanın sahibi bir fabrikatör. Sonra içeride bir işletim sistemi olması lazım. Doğru mu? Sonrasında ham maddesi olması lazım o fabrikanın. Sonra oradan ürün çıkması lazım. Bir fabrikanın işlekliği buradan anlaşılır. Şimdi diyor ki fabrika sahibi kimdir? Allah'tır. O fabrika insandır. Fabrikaya giren ham maddeler bizdeki şu an tedarik ettiğimiz nimetler. Gördüklerimiz, yediklerimiz, duyduklarımız, içtiklerimiz, hislerimizle kavradığımız her şey. Yani bizim bedeni olarak, ruhi olarak hayattaki devamımızı sağlayan her şey fabrikada işletimi sağlayan onlar nedir? Nimet. O nimetler yani hammaddelerin işlenmesi nedir? Bir ibadettir. Tamam. Peki hammaddeler işlenmeye başladı. Ürün çıkması lazım. Ürün olarak ne çıkacak? Şükür çıkacak. Yani hammaddeler girmiş ama ürün hiçbir şekilde çıkmıyorsa o fabrika batmaya mahkumdur. İş görmez. O zaman burada ne olması lazım? Demek ki o fabrikaya giren hammaddelerden sonra ürün çıkması lazım. İnsana bu kadar nimetler geliyor. O fabrikada işleniyor. E o fabrika işlemezse yani ibadetler olmazsa şükür çıkar mı? Yani ana gayesine ulaşmış olur mu? Elbette olmaz. Aynı şekilde bir nar ağacını bir elma ağacını ekersin. 5-6 yıllık bir süreçte bakımlarını yaparsın. Budarsın, çapalarsın sonra ilaçlarını verirsin. Mevsimsel bakımlarını yaparsın. Ama elma vermezse kurmaya yüz tutar. Yani 10 sene geçmiş hala elma üzerinde yok. Ne olur? Kesilir, yakılır. Değil mi? Sobaya, fırına odun olur. O yüzden insan bakacak işte Cenab-ı Hakk'ın şu hem kainat fabrikasında hem insan fabrikasından çıkmasını istediği ürün şükür. O bizde var mı? Ve Cenab-ı Hak kainatta farklı farklı daireler halketmiş. En geniş daire mevcudat-ı alem diyor. Yani varlık alemi en geniş daire. Sonra diyor ki o varlık aleminin diyor merkezinde de ne vardır? Hayat vardır diyor. Şimdi bak sonra burayı biraz daha açacağız böyle. Şimdi çünkü hayatın merkezine inmemiz için hayatı biraz daha genişletiyoruz. Bu sefer mevcudat alem daha da büyüyor. mevcudat alemi varlık alemini büyüttük. Hayat merkezdeydi. Hayatın da merkezinde insan var. İnsana açıyorsun, insanın da merkezinde rızık var, rızkın da içerisini açıyorsun, büyütüyorsun, onun da merkezinde şükür var. O şükrü de açıyorsun, şükrün zirvesinde namaz var. Yani namazı olmayan bir insan ben şükrediyorum ne kadar diyebilir, ne kadar samimi olur. O şükrün neticesi insanın namaza çıkarması lazım. Namaz yoksa şükür sekteye uğramıştır. Yani Cenab-ı Hak'ın ibadından istediği en mühim iş, evet namazdır diyebilir miyiz? Deriz değil mi? Şimdi yani buradaki namaz, şükür, oruç, bugün orucu konuşuyoruz biz. Oruçla alakalı ikincilik değişeceğiz. Bunların acaba oruçla ne alakası var, nasıl bir irtibatı var? Biraz ona da değinmemiz gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Hak rızık için bize mizancıklar vermiş, ölçüler vermiş, tezgahlar vermiş. Maddi manevi tezgahlar var bizde. Yani dil vermiş değil mi? Ondan sonra bakıyorsun kulak vermiş, göz vermiş. Hep biz o hepsinin rızkını ne yapıyoruz? Onlarla tadıyoruz, onlarla görüp biliyoruz. Bazen hissediyoruz. Bazen kalben hissediyoruz, kalben yaşıyoruz. Bunların her birisi tezgahtır, mizancıklardır. Bunun da nedeni her şey rızık etrafında toplanmış. O rızık etrafında toplanıyor çünkü ham madde odur. O ham maddeyi, rızkı işlettikçe bir ürün olan ne yapacak? Şükür ortaya çıkacak. O yüzden bakalım, bakalım. Burada Ramazan-ı Mübareğin savımı yani oruç. Acaba Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı ciyetle o çok hikmetlerinden bir hikmeti nasıl olacak? Ona gelmemiz gerekiyor. Lakin öncesinde şöyle bir durumda var onu da söyleyelim. Çünkü önemli 11. sözde şöyle bir yer var çok hoşuma gidiyor. Senin hayatının gayelerinin icmali dokuz emirdir diyor. Yani benim bu hayatımın gayesi nedir? Allah benden ne istiyor? Dokuz emir üzerinden sıralıyor. Birincisi şudur ki diyor. Bak birisi demedi. Birisi demiş olsaydı şu an okuyacağım yeri sekizinciye de koyabilirdik. Lakin birincisi yani hayatımın gayeleri arasında birincisi nedir? Diyor ki senin vücudunda konulan duygular terazileriyle Rahmeti ilahiyenin hazinelerinde ittihar edilen nimetleri tartmaktır ve külliyi şükretmektir. Az önce bahsettiğimiz gibi bize verilen mizancıklarla, o tezgahlarla bunları işletmek, onların mahiyetini kavramak, bizden ne istiyor, ne yapmalıyız gibi sorularla o nimetlerin kıymetini takdir etmek. Onlar kimden gelmiştir bunları bilmek, kime teşekkür edeceksin bunları bilmektir diyor. Bak hayatında sana gelen her şey birer nimettir. Bu nimetler kimden gelmiştir? Onu bul ve şükret. Budur yani amaç bu. Ana gaye bu. Şimdi bunlar üzerinden ne yapacağız biz? Ramazan-ı Şerif'teki oruçta şükür nasıl işlenmiştir? Yani biz bu konuştuğumuz meseleleri Ramazan-ı Şerif'e nasıl böyle uyarlayacağız? Orucumuzda bunu nasıl göreceğiz? Evet çünkü şu da çok önemli. Bir kişinin imanının derecesi, imanının kuvvetli olmasının... E, miyarı, ölçüsü o kişinin şükrüdür. Çünkü sabır ve şükür imanı şubelerindendir diyor. Bir kişinin o şükür noktasındaki tavrı, yaşayışı o kişinin imanından haber verir. Çünkü hatırlayın şükürde üçtür demiştik değil mi? Şakir olan varlıklara şükreden, gelen nimetlere şükreden kişi. Şekur musibet, sıkıntı geldiği zaman kimden geldiğini bilir ona şükreder. Bir de şekkar var ki kahrın da hoş, lütfün hoş diyendir. Her haline, her duruma şükreden Allah öyle olanlardan eylesin. Zirvesi budur. Yani bir kişinin imanının derecesi kişinin şükründen anlaşılır diyebiliriz. Evet o zaman gelin bu imanımızın zirvesini yaşayacağımız bu şükür ciyetini şu Ramazan ayında bakalım nasıl bulacağız ve nerede varmış ve nasıl olacak ramazan Mübareğin savımı, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Birinci sözde denildiği gibi, bir padişahın matbahından, padişahın mutfağından bir tablacının getirdiği taamlar, garsonun getirdiği yiyecekler bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde, çok kıymetler olan o nimetleri kıymetsiz zannedip, onu inam edeni, onu nimet olarak sana göndereni tanımamak, nihayet derecede bir belaet yani bir ahmaklık olduğu gibi Cenab-ı Hak siz envai nimetini çeşit çeşit nimetlerini nevi beşere, insanlığa zemin yüzüne neşetmiş. Bize yaymış, her yere koymuş, yerleştirmiş. Ona mukabil o nimetlerin fiyat olarak bizden şükür istiyor. Yukarıdaki misalle buraya uyarlanan tarafı biraz ele alalım. Şimdi Şöyle bir durum, bu tablacı hükmünde bize getirenler aslında kim? Kargocular. Yani biz taşımacılar diyebiliriz bunu aslında. Anlatabildim mi? Şimdi bunu günümüzde şöyle bir örnek verelim. Biz Mustafa'yla bir restorana gitsek. Tamam Mustafa. Biz seninle restorana gidiyoruz. O restoranın sahibi bizi tanıyor. Ve o da mutfakta görevli tamam mı? Şefmiş yani oranın. Bize öyle bir ufak işaret yaptığında biz, ha bizi tanıyor diye biz orada onu anlarız. Doğru mu? Hani bir selamlaşıyoruz ufakça. Sonrasında garson yani tablacı hükmünde olan kişi o adamın matbaından içerideki mutfağından tepsiyi almış bize doğru geliyor. Tepsi güzel yemekler var. Tepsiyi getirdi bıraktı. Bıraktı biz de tebessümle bir teşekkür yapıyoruz yani. Teşekkür ediyoruz şeye. O yemekleri gönderen şefe oranın sahibine aldık koyduk ondan sonra kalksak garsona sarılsak elini ayağını öpsek teşekkür etsek sevsek falan yani çok garip bir şey olmaz mı ya yani o yemeği gönderen ve buradaki garson asıl teşekkürü kime yapman lazım senin Hı? E bugün sana yani parasını veriyorsun bir şey alıyorsun kargucu sana getiriyor adamın eline ayağına mı yapışıyorsun ha? veya sana birisi hediye gönderiyor sana bir misal sana ben hediye göndersem kargocu onu getirse ben ödemesini de ben yapmışım. Gönderici ödemeli bir de tamam mı? Ödemişim sana güzel bir hediye göndermişim. Ya güzel kardeşim sen kargocuya sarılsan elini ayağını öpsen o kadar ilgi alaka göstersen beni arayıp teşekkür etmesen. Ya bir ahmaklık değil midir bu? Ha? İşte diyor Cenab-ı diyor. Bu envai nimeti diyor, nevi beşer için zemin yüzüne diyor, neşredilmiş, yayılmış, her tarafa bırakılmış. Ama diyor sen yani onu nimet olarak vereni tanımıyorsun, Allah'ı tanımıyorsun, sebeplere tapıyorsun. Tüm teşekkürleri sebeplere yapıyorsun diyor. Allah'a şükretmen gerekirken sebeplere şükrediyorsun. İşte diyor bu bir nevi ahmaklık değil midir? Hayatımıza bakalım. Evet diyor ki, o nimetlerin zahiri, eshabı ve ashabı yani onları bize getiren ve zahiren onların sahibiymiş gibi gördüklerimiz tablacı hükmündedir. Birer kargucudur, birer garsondur. Biz o tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Yani onlara verilen fiyat neymiş? Minnettarlık duygusu bir fiyatmış aslında. Ona bir teşekkür, onun karşısında bir mahcubiyet neymiş bir mahsulünün hali aslında bir fiyatmış. Hatta öyle bir durum oluyor ki müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkür onlara yapıyoruz. Şimdi buraya gene biraz detaylandıralım. Çünkü burada insani olarak yapılan, müstahak olmayan insanlara yapılan o hürmet ve teşekkür ne kadar çirkin düşür onu da konuşacağız. Lakin bizim zahiriz sahibi olarak gördüklerimiz onların sahibi olmadığına deliller. Değil mi? Mesela kargocular ve sahip kısmına bakalım. İnek sütün gelmesine bir kargocu mudur? Bir nevi garsonudur yani doğru mu? Yani o arı balın gelmesine bir kargocudur, bir tablacıdır. Elma ağacı elmanın gelmesine bir tablacıdır aslında. Patron çalışana rızkının gelmesine bir tablacıdır. İş yeri de patrona rız rızkın gelmesine bir tablacı hükmündedir. İşte diyor ki yani biz... O kadar böyle yanlış yerlere minnettarlık olarak fiyat veriyoruz ki hatta diyor müstahak olmadıkları halde çok fazla hürmetle teşekkür ediyoruz. Öyle olmuyor mu? Yani çalıştığın iş yerindeki patronun, şefin, müdürün adamın imanı yok. Adam Allah'a küfrediyor. Senin mukaddesatına küfrediyor. Senin dini hassasiyetini küçümsüyor. Öyle değil mi ya? Ama iki kuruş için onun karşısında ezilip, büzülüp her türlü sana karşı kartinde boyun eğiyorsun. Yani ona yaptığın o minnettarlık ve Cenab-ı Hakk'a yaptığın minnettarlık nerede? Gün boyu onu razı etmek için girdiğin çabalar günün bir saatinde Cenab-ı Hakk'a şükür cihetiyle namaza vakit bulamaman nerede? Öyle değil mi? Ya işte biz bunlar, bunları çok karıştırıyoruz. O kadar çok Allah'ın yerine teşekkür ettiğimiz o şükür cihetini verdiklerimiz var ki evet... Bunların bir hesabı olur yani Allah muhafaza. Ya bunun bu kadar böyle minnettarlık içinde ezilmek insanı izzet yoksununa dahi götürür. Her şeyin sahibi Allah'tır. Tüm kainat bir tablacıdır. Bunu bileceksin. O tablacıların da kıymetini bileceksin. O tablacılara bir cihetten teşekkür edersin. Çünkü neden? Onlar Allah'ı tanımana, Allah'ı bulmana vesile olmuşlar. Öyle değil mi? Tamamen de elinin tersi de it değildir yani. Ama gereğinden fazla da olmaması lazım. Aynı o garson ve sana yemeği gönderen oranın patronu, şefi. Buradaki kıyası yapmıştık öyle değil mi? Sana hediye gelen o kargo, kargucuya yaptığın teşekkürü sana hediye gönderen kişiye yapmadığın zaman bu kıyas ortaya çıkar mı? Çıkar. Evet. Demek ki tekrar ediyorum çok fazla hürmet ve teşekkürü yapıyoruz hak etmedikleri halde. Halbuki mün'i mi hakiki? Yani o nimetlerin asıl sahibi o esbaptan, o sebeplerden, o tablacılardan hadsiz derece o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. Şimdi Allah'a şükretmek nasıl olacak işte. Evet madem böyle bir şey böyle bir iddia ortaya attın dedin ki bu nimetler böyle bir vasıta oluyorlar. Neye vasıta oluyorlar? Şükretmeye vasıta oluyorlar. Peki ben bu kadar nimetlere bakıp da nasıl şükredeceğim? Bu ibadetimi nasıl gerçekleştireceğim? O da üç şekilde olur diyor. Ona teşekkür etmek. Bir, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek. İki, o nimetlerin kıymetini takdir etmek. Üç, o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. Birden başlayalım. O nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek nasıl? Bir tevhid anlayışıyla olur. Yani sebeplerin iş yapmadığını. Bana gelen tüm nimetlerin Cenab-ı Hakk'ın ilmi, iradesi ve kudretiyle, onun hikmetiyle geldiğini. Evet müdebir odur, mürebbi odur, o terbiye eder. Onun kudret dairesinde bunlar olur. Rahman odur, rezzak odur diye. Ondan başka hiçbir şeyin tesiri yoktur. Tüm sebepler birer perdedir. Perde iş yapmaz, perdenin arkasında iş yapan zattır. Ondan bana gelmiştir. Doğrudan doğruya onu bilmek işte bir tevhid anlayışı. Gelen nimette bir ekmek geldi. O ekmek ne merhalelerden geçti. Ama her şey ona vesile olan her şey birer sebeptir. Ve tesiri yoktur. Tesir hakiki Cenab-ı O yüzden de diyor ya Meslemi Nuriye'de Ey daire esbaptan zuhur eden işleri, hadiseleri o esbaptan bilen gafil ve cahil. Asıl mal sahibi o esbap değildir. Mal sahibi mülk sahibi kimdir? O esbabın, o sebeplerin arkasında iş gören kudreti ezeliğedir. Ama biz o sebepleri beton yapıyoruz. Perde değil, perde olsa aralarsın Allah'a bulursun. Sebepleri o kadar tapıyoruz, sebepleri o kadar kendimize beton yapıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ı betonun arkasına atıyorsun, onu göremiyorsun. O betonu kırmaya da çok çok kuvvetli imanlar gerekiyor. E, onu elde edecek zaman da bulamıyorsun. Çünkü o sebeplerin hakkını vermekten... Cenab-ı Hakk'a vakit ayıramıyor insan. Demek ki o zaman tekrar ediyorum. Yani Cenab-ı Hakk'a teşekkür etmek, bir, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek. İki, o nimetlerin kıymetini takdir etmekle olur. Yani burada sana gelen bir hediyeyi, şöyle güzel bir paketi, küçümsel bir tarzda tekme atsan, savursan öteye o güzel nimetin veya hediyenin kıymetini takdir etmiş olur musun? olmasın değil mi? Onun kıymetini takdir etmek onun hakkında konuşmakla olur. Değil mi? Yani bir sofraya oturduğun zaman o nimetlerin kıymetini takdir etmek ona olan yani bir nevi birazdan gelecek ihtiyacını hisseder tarzda. Yani bunlar kimden gelmiş? Nasıl gelmiş? Yani böyle o nimetten sıyrılıp onu sana nimet olarak getirenin isim ve sıfatlarıyla ona bakmak. Cemil olan Allah'a. Rezak olan Allah bana ne güzel böyle merhamet etmiş. Değil mi? Rahman olan Allah benim soframı ne güzel dizmiş. Cenab-ı Hakk'ın ilmi, iradesi, kudreti baksana ya bunda nasıl tecelli etmiş diye oradaki o nimetin kıymetini takdir edersin. Ya bu şekilde olur diyor. Üçüncüsü o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. Şimdi bu da şöyle, şöyle bir kıyas yapabiliriz. Maddi durumu çok iyi olan birisini düşün. Sabah kahvaltısını en iyi restorantta, öğle yemeğini işte farklı bir restorantta, akşam yemeğini farklı bir yerde yiyor. Yani bu yemeklerin, tatların zirvesini yaşamış bir kişi. Bir tane de böyle 3 gündür aç olan birisini düşün. Sen de evine gelmişler kadar bir şekilde siz de buluşmuşsunuz. Yani evinde bakıyorsun dolapta 3 tane yumurta var, az bir tereyağı var, 4-5 tane de böyle bir zeytin var ama o zeytin böyle bakıyorsun... Hani zeytinyağı donar ya, sonra ekmek bambısındır, ekmek kırıntıları da içinde. Onu sofraya koydun abi, başka bir şeyin yok. Şimdi o nimetlerin kıymetini kim takdir eder? Üç günü aç olan kişi mi? Yoksa her gün, her vakit farklı yerlerde en iyi yemeği yiyen kişi mi? Gördün mü? Demek ki diğer vakitlerde biz tam ihtiyacımızı hissedemiyoruz. İhtiyacımızı hissetsek bambaşka durumda olacak. Çünkü sofraya gelen ekmekten el yoklamasıyla bayat olan sanki nimet değinmiş gibi sağa sola savuruyoruz. Sıcak olan sanki nimetmiş gibi bir hale bürünebiliyoruz. Evet yani üçünü hemen kısaca söylersek o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetleri kendi ihtiyacını hissetmekle olur. Peki bu nasıl olur? İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç Hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Evet, hakiki ve halis. Diğer zamanlar demek ki bu kadar hakiki ve halis olmuyor. Bu kadar azametli ve umumi bir şekilde şükrün anahtarını biz elde edemiyoruz. Bakın şükrü elde etmek değil, şükrün anahtarı elde edilir. Bir anahtar varsa girilecek bir yer vardır. Daha biz o şükrün yani şükür hazinesinin anahtarlarını biz daha elde ediyoruz. Değil mi? Ki o nerede? O anahtar nerede? Onu bulamıyoruz ki o şükrünün içine girelim. Çünkü diyor ki sahir vakitlerde, diğer vakitlerde ve iftar vaktinde kıyasını yapacağız şimdi. Çünkü sahir vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu bizler. Aç kalmaya mecbur musun? Açsan yemek yiyorsun, dolabı açıyorsun, dışarıdan bir sipariş verebiliyorsun, dışarı çıkıp yemek yiyebiliyorsun. Bizden bahsediyor, benden bahsediyor. Diyor ki sahir vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara hususan zengin olsa ondaki dereceye nimet anlaşılmıyor. Yukarıda 3 tane maddeyi saydık ya şu uzun cümle içerisinde 3 madde var. Mecburiyet tahtında olmayan insanlar, evet biz mecburiyet tahtında olmadığımız zaman tevhid anlayışından sığırlıyoruz. Doğrudan doğruya Allah'tan geldiğini bilmiyoruz. Çünkü biz kendimiz çalışmamızla elde edeceğiz zannediyoruz. Bunu ben kendim kazandım zannediyoruz. Ben yaptım zannediyoruz. Mecburiyet tahtında değilsin. Bir zorundalığın yok. İşte burada hakiki, halis bir tevhid de sekteye uğruyor. E sonrasında e ee, Hakiki aşkı hissetmediğimiz zaman ne yapıyoruz? Kıymetini takdir edemiyoruz çünkü kıymetini derk edemiyor o nimetlerin. Sonrasında kuru bir parça ekmek eğer toksa ve zenginse ondaki dereceyi nimet anlaşılmıyor. Yani onun nasıl bir nimet olduğunu insan idrak edemiyor. Ama velakin iftar vaktinde çok önemli şuurlu bir orucun o lezzetine varmak iftar vaktinde olur. Yani son 5 dakika o sofraya otur diyor. İftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında insanların değil müminin nazarında çünkü mümin olan kişi hitap edecek mümin olmayan da o sofradaki kuru ekmek ona şikayet vesilesidir. İnkar bağırıp çağırma sofrayı dağıtma vesilesi olur. Ama o kuru ekmek iftar vaktinde bir müminin nazarında çok kıymetli bir nimeti ilahiye Allah Allah değil mi? Çok kıymetli bir nimeti ilahiye olduğuna kuvve-i zayikası diyor şehadet eder. Tadalma duyusu şahitlik yapar. Padişahtan, kraldan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla şükrü maneviyeye mahzar olur. Şükrü maneviye o anahtar elde edilir. İçeriye girer şükrü manevi. Şükrü manevi nedir? Sadece mide ve tadalma duyusu değil yani diliyle, halleriyle, hisleriyle, duygularıyla o şükrü yaşamaktır. Misal o sıcak zamanlarda oruç tuttuğunuzu hatırlayın bir zor şartlarda değil mi? Böyle çalışan abilerimiz, dostlarımız oluyor. Adam zift döküyorlar mesela. Fırında çalışıyor. Demir ocaklarında çalışıyor. Kömür ocaklarında çalışıyor. Ne kadar zor bir şey değil mi? Bak şöyle düşün. O suyu içtiği anda şöyle bak ağza değdi, mideye gidene kadar şöyle bir gere yaslanıyor. Bir elhamdülillah demesi var. O öyle elhamdülillah derken gözünü kapamasına kadar gözüyle, haliyle, duygularıyla, tüm hisleriyle bedeni olarak, ruhi olarak bir şükür içine giriyor mu? Giriyor değil mi? Ha, demek ki Cenab-ı Hakk'a hakiki şükretmek ancak ihtiyacı hissetmekle ve zorundalık, mecburiyet tahtında oluyor. İşte Ramazan-ı Şerif de bize onu sağlıyor. Hem diyor gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle. Memnuniyet o yemekten uzaklaştırılma. Yani gündüzdeki yemekten yasaklanması cihetiyle yemiyoruz ya. O nimetler benim mülküm değil. Sofraya oturmuşsun. Ezana 10 dakika var. Gelmiş. genel kurmaylar gelmiş. Cumhurbaşkanı gelmiş. Yani bütün devlet en büyükler toplanmışlar. Haydi Mustafa buyur ye dese. Yiyebilir misin? He? Anam baban dese ki helal olsun sana oğlum. Ye. Hakkını sana helal etmem yemezsen. Ne değişir? Kainatın hükmü sıfırlanmıştır orada. İşte o yasaklanması ile sofrada otururken o nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenavülünde, bunları kullanmada, bunları tasarrufta hür değilim. Demek bunlar başkasının malıdır ve inamıdır. Nimetlendirmesi sonucunda gelen nimetlerdir. Ben onun emrini bekliyorum. Tevhid. Onun emrini bekliyorum diye nimeti, nimet bilir ve şükrü manevi içine girer. İşte bu suretle... Oruç, çok ciyetlerle hakiki vazife-i olan şükrün anahtar hükmüne geçer. O şükrün anahtarı, şükrün anahtarını aldıktan sonra şükür kapılarını açmaya başlarsın. O anahtar var mı? Şükür anahtarından ziyade şikayet anahtarları var bizde. Ya Hatta anahtar demeyelim, şikayet kilitleri var. O şükür kapılarına kilitler vuruyoruz biz. E nasıl olacak burada? Nasıl Allah'ı tanıyacaksın? Nasıl kıymetini takdir edeceksin? Öyle değil mi? Hatta ayet-i de değil mi? Yasin suresinde iki kere geçiyor. Efele yeşkurun, efele yeşkurun diye. Hala şükretmezler mi? Hala şükretmeyecek misiniz diye. Hatta le'in çekertum le'ezidenlikum. Yani baktığın zaman şükrederseniz nimetimi elbette artırırım. Şükrederseniz o anahtarla o şükür hazinlerin içine girersiniz. Ya Yoksa tekzip eden, yalanlayan bir surette hayatına devam edeceksin.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 Allah muhafaza, yoksa gaflet içerisinde, cennet Hakk'ın binler uyarısı içerisinde, sureyi Rahman'da şiddetli bir şekilde uyarıyor, değil mi? 31 defa geçiyor. Febeyi aleyh, irabükümel, tükezdi ben diye. Şimdi Allah'ın nimetlerinden hangisini yalanlayacaksınız? Şükretmeyen insan bir nevi Allah'ın nimetlerini yalanlamaya gider. Allah korusun. Ramazan bizi kurtarıyor işte.